Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesut Anlar, Banu Aksoy ve Yıldıray Karagüler. <gülüyor> Günaydın. Bir Dolap Kitabı'a hoş geldiniz. Bizi dün gece solunga çıkardık sıcak ve nemden ve bu sabah buraya neredeyse yüzerek geldik. <gülüyor> Günaydın. Ee, yüzerek gelmemize rağmen koşu koşu geldik sayılabilir. Ya tabii o yüzden. <gülüyor> Çünkü e, beni son zamanlarda çok heyecanlandıran bir kitap dizisinden Aa. söz edeceğiz bugün. Tamam ama önce bir tane duyurumuz var. Tamam. Önce bir duyurumuz var. Bu bir etkinlik duyurusu. Bugün ve yarın gerçekleşecek bir etkinlik. 30-31 Temmuz günlerinde 6 Ağustos Dünya Çocuk Barış Günü için düzenleniyor bu etkinlik. 6 Ağustos'un önemi atom bombasının atıldığı yani o büyük insanlık suçunun işlendiği gün. Tudem ve Doğa Koleji tarafından düzenleniyor etkinlik. Bu bir origami atölyesi yani Japon Kağıt Katlama Sanatı Atölyesi. 9-12 yaş çocuklar katılabiliyor rezervasyonla ücretsiz olarak. Atölyeyi düzenleyen de origami ustası Nazan Tacer. Katılmak isteyenlerin Pera Müzesi'nde yapılacak bu etkinliğe katılmak isteyenlerin 0216 537 05 37 numaralı telefondan yer ayırtmaları gerekiyor. Evet duyurumuzu da yaptık ve beni <gülüyor> çok heyecanlandıran diziye başlayabiliriz. Evet. <gülüyor> Ee, bu dizinin ilk kitabını e, birçok kişi aslında filminden tanıyor muhtemelen. Ben de zaten kitabı olduğunu bilmiyordum. Hayao Miyazaki'nin ünlü e, animesi Yürüyen Şato'nun e, aslında bir kitabı varmış meğerse ve bayağı eskiden yazılmış bir kitap. 1986 yılında yazılmış e, Diana Winnie Jones İngiliz yazar. Şunu söyleyebilir miyim? Şunu söyleyebilir miyim? <gülüyor> Aynı adlı eserden uyarlanan... Evet. <gülüyor> Aynı adı, eserden uyarlanan film. E, filmini ben çok sevmiştim. E, genelde şey olur. Kitapları okur okuruz, sonra filme uyarlanır ve ben çok sinirlenirim çünkü kitaptaki bir sürü şeyi filmde mecburen yani atmak zorunda kalırlar ve e, hiçbir şeye benzemiyor. Kitabı daha güzeldi diye e, kızarım. E, Bunu da öyle bir şey diyemeyeceğim. Önce Değil filmini mi? izlemiştim. Hı -hı. Çok gerçekten muhteşem ve görsel. ...olarak muhteşem bir filmdi. Ee, ama filmle kitap... ...yani her zaman olduğu gibi... ...yine bayağı birbirinden farklı. Yani kitabın temelini al alıp kullanmış mı Miyazaki... ...ama kendinden de bir sürü şey eklemiş. Ee, bu kitap... ...bir üçlemenin ilk cildi. Şato serisi olarak adlandırılan üçleme. Ee, yürüyen Şato, Uçan Şato... ...ve Sihirli Ev'den oluşuyor. Ve e İtaki yayınları tarafından... ...Türkçeye çevrilmiş... E, i̇lk kitabı Bülent Doğan çevirmiş. Uçan şato ve sihirli evi Cihan Karamancı Türkçeleştirmiş. E, Türkçeleri gerçekten çok keyifliydi. E, i̇lk kitapta Yürüyen Şato'da e, Sophie Hatter isimli bir şapkacı kızın e, yani ana eksende Sophie, Sophie var. Bir ailenin en büyük kızı bu ve kadere çok fazla inanıyor Sophie. En büyük kız olarak kaderinin o dükkanda kalıp şapka yapıp satmak olduğuna inanıyor. Ve dünyadaki diğer her şeye kendini kapatmış durumda. Aynı sıralarda da yaşadığı pazar kasabasının etrafında yürüyen şatı dolanıyor. Ve büyücü Hall'un oralarda gezindiği söyleniyor. Ve büyük bir söylenti de şu. Büyücü Hall genç kızların kalbini çalar. Çok zarim ve acımasız bir büyücüdür. Ve Sophie de e, batıl inançları çok yüksek birisi olduğu için yalnız başına sokakta dolaşmaya falan da çok korkuyor. Orada yani kalbini çalarla kalmıyor aslında. Kalbini çalıp yiyor. Yiyor. Söylentiye evet. göre. E, yani yalnız başına asla ortalıkta dolaşmamalı çok korkuyor. E, ve bir biçimde. Bir gün, e, ters bir gününe denk geliyor. Şapka dükkanına e, bir kadın geliyor, bir müşteri. Şapkaları beğenmiyor ama bu arada Sofi çok güzel şap şapkalar yapıyor. Yani çok ünlü yaptığı şapkalar. E, bu müşteri şapkaları beğenmiyor. Hatta hakaretle varacak kadar kabalaşıyor. E, ve Sofi kendini tutamayıp kadını tersliyor. E, ama bu kişi e, korkulan e, çöl cadısıymış ve Sofi'yi lanetliyor. E, Sofi bir anda yaşlı bir kadına dönüşüyor. Ama lanetlendiğini de kimseye söyleyemiyor. Yani lanetin özelliği de bu. Sonra e, genç kız olmadığı için artık e, büyücüden de korkmasına gerek kalmıyor. Ve kader, kaderim böyleymiş deyip yollara düşüyor. Ve bir biçimde yürüyen şatoyla yolları kesişiyor. Kendini şatoya atıyor. Ve zorla oraya e, hizmetçi giriyor. Yani kendini zorla işe aldırıyor oraya. Hmm, o şeyle... i̇şe, işe de aldırmıyor. Gelip yerleşiyor ve e, bir anda evin düzenini altı hmm. istediği aslında. Kalsifer'le de bir anlaşması var tabi. E, Kalsifer, Kalsifer de söyleyeyim evet. kim olduğunu. Kalsifer e, o şatoyu hareket ettiren ateşcini. E, o Sofi'nin büyülendiğini anlıyor. Ama büyüyü bozamıyor. Büyünün bozulması için e, Sofi'nin Kalsifer'i orada neyin tuttuğunu bulması ve onu özgürlüğüne kavuşturması lazım. Ee, kitap boyunca zaten Kalsifer'in sürekli e, ipuçları verdiğini görüyoruz. Yani bir şeyler ima ediyor ama Sophie bunları e, en son yani kitabın sonlarına kadar anlayamıyor. Ve e, bir yandan böyle çok güzel yapbozun parçaları gibi olay ilerliyor ilerliyor parçalar tek tek birbirine yerleşiyor. O arada e, şatonun sahibi olan büyücü hovlu tanıyoruz. E, büyücünün çırağı olan e, Michael'ı tanıyoruz Sophie'nin iki tane kız kardeşi var O cephede başka bir şeyler olup bitiyor e, O arada Hall e, Çöl cadısından tırım tırım kaçıyor Aslında e, Hall çok ilginç bir tip Çok ilginç evet Çok güçlü bir büyücü ama bir yandan e, Bir küçük şımarık çocuk Şımarık çocuk <gülüyor> e, korkak ee, sürekli yani üç kağıt yapıyor depresif bazen böyle günlerce e, kendine gelemiyor. O yani sümük sahnesi değil mi? Evet. E, sonra işte çok titiz her sabah saatlerini geçiriyor banyoda falan. Süsüne, kıyafetine, giyimine, kuşamına çok düşkün. Yani gerçekten şımarık bir züppe. E, ama Sofi de e, gerçekten hem Kalsifer'e hem Hall'a hem Michael'a kök söktürüyor. Yani o ilk baştaki korkak... Kadere boyun eğmiş ve e, balta dinaşların e, altında sinmiş genç kız yaşlı bir kadın olduğunda gerçekten e, kişilik değiştiriyor. Yani kendi kişiliğini buluyor. E, o süreçte de zaten yani Sophie dönüşüm geçirirken e, kitabın sonuna doğru e, gerçekten yani herkesin bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. ve Çok ilginç sürprizler oluyor. Ve mutlu bir sonla tamamlanıyor yani güzel bir masal bence bu bir yandan çok keyifli esprili bir dili var ayrıntılarını çok sevdim ben kitabın içindeki ayrıntılar çok güzeldi. Ee, ...ama sen benim kadar galiba o sürükleyiciliğinden keyif almadın kitabın değil mi? Ee, yani şöyle, şimdi çok tabii iddialı olur hani keyif almadım beğenmedim falan öyle bir şey değil. Ee, karakterler çok iyi işlenmiş, kurguda hiçbir ayrıntı atlanmamış. Yani bir, bir ara korkuluktan korktum mesela unuttum yazar acaba diye ama meğer unutmamış. Yani hiçbir şeyde atlamamış, evet. çok da güzel kurgusu var. Karakterler çok iyi işlenmiş yani o... E ...değişimler, dönüşümler... ...daha kitabın başında başlıyor. yani işte Genç bir kızın yaşlı bir kadına dönüşmesi... Hı -hı. ...onun içinde de dön olan bir değişim zaten. İçinde var olmayan bir şeye dönüşmüyor aslında. Bunu görmek mesela. Oldukça çarpıcı vesaire. Hani bir sürü noktada çok çarpıcı kitap. Ee, ama benim e, için burada hani... ...kitap zor aktı biraz. Yani onu söyleyebilirim. O, Hı -hı. Belki ben biraz daha fazla action... ...sevdiğim Hı -hı. için diyebilirim. Yani burada çok... E, Hızlı akan bir şey çok gündelik bir yaşam var ve o gündelik yaşamın aslında e, kendi hızında gidiyor sanki olaylar gibi. Hı hı. Hani yoksa hani onun dışında kitapla ilgili söyleyebileceğim olumsuz bir şey zaten yok. Yani o anlamda bir pürüz yok. Bunda tabii Miyazaki'nin filminin de çok etkisi olabilir. Bir de Miyazaki'nin filminde yani bu kitaptaki gibi değil kurgu. Bazı karakterleri bile değiştirmiş. Evet. O. Ve orada ortaya çıkan şey çok daha farklı bu anlamda. Yani evet. Kitapla... Yani orada çok sert bir savaş. Geçiyor, Tabii çok başka şeyler oluyor yani o oradaki karakterlerin evet özünü korumuş bazı şey bazı ana karakterlerin hı hı. ana olayların özünü korumuş olmasına rağmen kurguyu mesela aynı şey şey Roddahl'ın Dev Şeftali'sinde de var Dev Şeftali kitabını okuyunca hani böyle bir aksayan yanları vardır da işte Tim Burton'ın filmini izlediğin zaman bütün o kurguda bir sürü şey yani bir Öykü editörünün çalışıp hı hı. özellikle yani öykünün sakatlıklarını gidermek üzere bir editörün çalışıp falan. Şimdi bunda o boyutta bir şey yok ama farklı bir yanı var filmle e, bu kitabın. Yani hı hı. Ben, beni film de çok etkilemiş e, onu anlıyorum burada. Evet ee, bu kitapta e, bu dünyada olmayan yani başka bir dünyada geçiyor. Yani bizim 19. yüzyılımızda aşağı yukarı hani o zamana denk gelebilecek bir yaşamın sürdüğü bir dünyada geçiyor olaylar ...birkaç hayali ülke var ve fantastik birer roman bunlar cadılar var büyücüler var işte yine elfler sihir var ikinci kitapta uçan şatoda bu yani Sophie'nin dünyası daha kuzeyde uçan şatoda güneyde yani bizim arap ülkeleri diyebileceğimiz ona benzeyen bir ülkede geçiyor. Zaten bin bir gece masallarının ya da eskiden okuduğumuz o doğu masallarının lezzetini aldım ben. Yani biraz da zaten onları hicvediyor. ve Ka Kapak da zaten hani. Evet zaten şey bir uçan halı var bir lambacini var burada. Abdullah diye bir halı satıcısı kitabın kahramanı ve hayalperest bir genç. Bütün gün işte babasından kalmış halı dükkanında halı çadırında. Hayal kuruyor işte aslında kaçırılmış çocukken kaçırılmış bir kayıp prens olduğunu düşünüyor ve hayallerindeki prensesi işte e, kafasında canlandırırken bir biçimde eline bir sihirli halı geçiyor. Ve e, kontrolü dışında o halıyla gece bir e, gece çiçeği adındaki bir prensesin bahçesine geliyor İlk başta rüya sanıyor bunu ama değilmiş ve e, tek hayali gece çiçeği ile evlenmek. Ama gece çiçeği bir cin tarafından kaçırılıyor. Abdullah da böyle e, çok eğlenceli bir e, yolculuğa başlıyor. Yani gece çiçeğini kurtarmak için uzun bir yolculuğa çıkıyor. Güneyden kuzeye doğru yürüyen şatodaki çöl adasının hükmettiği o çöl. Ülkeyi sınırlayan çölden geçip Sophie'nin old, olduğu topraklara doğru gidiyor. Aynı doğruduyor. evrendeyiz yani. Evet evet e, ve ilerleyen bölümlerde zaten Sophie, Cacifer ve Hall karşılaşıyoruz. Hmm. Sophie ile Howl'un bir de çocuğu oluyor falan ama. O bayağı ilerlemiş olmuş. Evet işte. yani ama Sophie ve diğerleri burada yan karakter olarak yani kitabın ikinci yarısından da sonra yani sonlara doğru çıkıyorlar. Hmm. Ee, ama yine burada çok güçlü karakterler var. Ee, burada çok eğlenceli bir e, kediyle yavrusu var gece yarısı ve e, yavrusunun adı, adını şu an hatırlayamadım. Ee, o hayvan karakterler çok güçlü. Yolda bir eski askerle karşılaşıyor Abdullah. Ee, onunla bir yol boyunca devam ediyorlar ama e, çok ağdalı bir dil var bunda mesela. Yani gerçekten e, Arap dünyasını yansıtıyor bize ve çok eğlenceli. Yani Abdullah her konuşmasında karşısındaki kişi kimse ona hitaben bir e, hitap cümlesi kuruyor ama her seferinde yeni bir cümle kuruyor. Yani çok yaratıcı bir ifade becerisi vardı. Çok eğlendirdi beni. Ee, onun işte asker ilişkisi Oradaki kediyle gece yarısıyla ilişki sihirli bir kedi bu. Bir anda büyüyüp yani siyah bir kedi. Puma'ya dönüşebiliyor hmm. falan. Abdullah hiç hoşlanmıyor ondan ama yol boyunca onu sırtında taşımak zorunda kalıyor. <gülüyor> Yavrusu da e, askerin şapkasının içinde geziyor. Asla yürümüyorlar taşıtıyorlar kendilerini. Tam kedi yani. Evet. E, ve işte o gece çiçeğini kaçıran cini bulup... Onu kurtarmak. Bu arada bütün e, ülkelerdeki prensesler kaçırılıyor falan bu arada. Hmm. Ve zaman zaman gökyüzünde bulutların arasında bir şato görürmüş gibi oluyor. İlk başta şey e, bulutların şeklini benzettiğini sanıyor. Ama işte o şatoya kadar giden bir yolculuk hikayesi bu. E, üçüncü kitapta da. Ee, yine aynı ülke aynı dünyada başka bir ülkede geçiyor yine e, sihir, sihirli bir ev büyük amcası, büyük teyzesinin büyük amcasının evine bakmaya giden bakıcılık yapmaya giden e, Charmaine isimli bir kız böyle e, çok hiçbir şey yapmadan öğrenmeden büyümüş. Hmm. Ev işi yapmayı bilmiyor yemek yapmayı bilmiyor sadece kitap okumayı biliyor ve başka da hiçbir derdi yok Kendi, kendini övüyor efendim bir mektup yazıp krala yolluyor beni kütüphanenizde işe alın falan diye böyle. Tekrar Sophie Hall ve Calcifer Sıfırla karşılaşıyoruz ve hala burada. aynı evrendeyiz. Evet. evet yani yine onlar yan karakter olarak karşımıza çıkıyorlar ama e, burada da e, bu kızın işte sihirle tanışması o evin içinde e, bir yandan evi, evi keşfi bir yandan kraliyet çatosunda işte olup biten entrikalar var. Onlarla e, birlikte yine bu kızın da dönüşümünü görüyoruz aslında yani başlangıçtaki kız son, sonuna geldiğinde hmm. çok değişmiş biri olarak karşımıza çıkıyor. E, toplamda bu üç kitap e, üç ayrı masal e, ama çok keyifli gerçekten beni okurken sürekli gülümsetti yani eğlenerek okudum. E, Diana Winnie Jones e, Tolkien ve C.S. Lewis'ten dersler almış birisi Oxford Üniversitesi'nde e, 70'li yıllarda çok önemli 70'li yıllardan itibaren yazmaya başlamış aktif olarak ve 40'a yakın çocuk ve gençlik kitabı yazmış. Bir de neyle karşılaştırmış Sen bir şey söyledin. Çok iyi... Harry Potter'la mı karşılaştırılmışlar Harry Potter kitaplarıyla karşılaştırılıyormuş iyi Ama e, o kitapları. çok anlamlı gelmedi bana. Ee, yani... Yani bir büyücü dünyasına geçiyor şöyle e, Crestomansi serisi diye bir serisi varmış bu kadının Türkçe'de henüz çevrilmedi umarım çevrildi çok merak ediyorum çünkü bir çocuk kitapları dizisi bu e, bu Yürüyen Şato, yani Şato dizisi gençlik kit kitabı hmm. Crestomansiler e, çocuklar için yazılmış bir e, seri ve paralel evrenlerde geçiyor yani sihir, sihirle paralel evrenler arasında geçiş yapabilen Krestomansiler var dokuz canlı insanlar var ve onların hmm. maceralarını anlatıyor. Belki e, yani o kitapların ayrıntılarında Harry Potter'a benzer özellikler olabilir. Yani Harry Potter'da da sihir dünyası, sihirli insanların boyutu ve bizim dünyamız aslında birbirinden ayrılabiliyor ya. Ama yine de sanki ben olsaydım şeyle karşılaştırdım. Neydi o kehribar bıçak, kehribar dürbün, ne bıçak? Unuttum ee, o isimleri de. Altın Pusula. Karanlık, Karanlık cevher dizisi. Sanki bulmanın. o daha bilemedim yani neyse. Ee, yani bilmiyorum. Diana Winnie Jones İngiltere'de çok sevilen ve çok başarılı bir yazar. Ee, araştırırken öğrendim ki geçtiğimiz Mart ayında yaşama veda etmiş. Aa, çok yakında. Evet yani fotoğraflarını gördüm. Özellikle yaşlılık fotoğrafları böyle gerçekten bir büyücü... E, ...yaşlı bir büyücüye benziyor ha. ve yanına sokulup masal anlatmasını isteyebilirsin yani. Aa, o zaman Öyle bu programı ses kaydında o fotoğrafları koyalım. Koyalım evet. Ee, ve şey... Yürüyen Şato'nun da şöyle bir hikayesi var. Bir gün bir oğlan çocuğu gelmiş bana Yürüyen Şato içinde Yürüyen Şato'nun olduğu bir e, masal anlatsana demiş. Kadının aklında hiç böyle bir fikir yokken. Sonra bu, bu laf üzerine o Yürüyen Şato adından bu kitap, kitap çıkmış. Bir dizi çıkmış hatta. Evet. Yani. Hatta e, birazcık uzatıyorum ama e, şöyle de bir lafı var yazmak sıra dışı bir rüya görmek gibi o rüyanın kafanızın içine neyin soktuğunu anlamaya çalışırsınız kitap yazmak da bunun gibi bir şey demiş bazı şeyleri nasıl düşünür hale geldiğinizi düşünmezsiniz bile Bunun neredeyse kitap kendi kendine yapar gibi bir açıklaması var ve çok eğlenerek yazdığını söylüyor aslında çok fazla şey söyleyebilirim ama çok uzattım eğer ilgileniyorsanız bu kitaplarla şimdi şarkı sırasında bizi arayın bu üç kitabı e, armağan, armağan edeceğiz. edeceğiz. Telefon numarasını ben söyleyeyim. Evet. 0212 343 4040 şarkı çalmaya başladıktan sonra ararsanız İthaki yayınlarından bu üç kitabı kazanma şansınız olabilir. Şarkıyı da sen anlamasın Şarkımız da e, Hayao Miyazaki'nin Yürüyen Şatosu. Müzik Radyo destekleyicisi olan aynı zamanda Ada Oğuzer, İtaki yayınlarından çıkan Şato Üçlemesini kazandı. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci bir kitabımız daha var. Bu okul öncesi bir kitap. Uçan Balık yayınlarından yayınlanmış ve Ayla Çınaroğlu'nun yazdığı, kızı Ayşe Çınaroğlu'nun resimlediği Üç Kuzucuk. ...adlı... Ee, ...Şeker mi şeker... <gülüyor> ...çok güzel, çok keyifli bir kitap... Ee, ...yani... ...bu kitabı görmeniz lazım... ...gerçekten görmeniz lazım... Bu, ...o kadar şirin kuzular, koyunlar... E, ...doktor, mö, kuçu amca diye bir bakkal... ...vesaire var ki yani tipleri bunların... Yani ...resil görsel olarak çok güzeller... ...çok keyifler... ...öykü olarak da tabii ki bir... E, ...güzel bir e, öyküden söz ediyoruz... E, ...kısaca hemen özetleyeyim... ...üç tane e, topak kuzucuk var... Bu e, üç kuzucuk işte ilkbahar aylarında yemyeşil çimenleri e, bir güzel gövdeye indiriyorlar. Bayıla bayıla yiyorlar işte çayırlarda dolaşa dolaşa. Ama yaz sıcakları başlayınca işte çimenler de sararmaya başlıyor. bunları da tutturuyorlar biz sararmış çimen yemeyiz diye. Bütün bir günü aç geçiriyorlar. Anacıkları da çok üzülüyor tabii. Ne yapacağım ne yapacağım diye bilemiyor. Mahallenin bakkalı kuçu amcaya gidiyor alışveriş etmek için. Hani kuçu amca da hani hem bakkalında her türlü şeyi satan hem de her şeyi bilen. Bir, tam bir bakkal tipi sanki evet, eski bakkal usulü ee, gerçekten işte kuca amcaya soru anlatıyor derdini ne yapsam ne yapsam kuca amca da diyor ki al şu diyor şu gözlükleri yeşil camlı gözlükleri ver bakalım diyor aa bunu işte seviniyor kadıncağız ne yapsın gidiyor işte eve veriyor yeşil camlı gözlükleri üç küçük kuzuya kuzularda bir bakıyorlar ki her yer yemyeşil bir başlıyor otları yemeye böyle çim biçme makinesi gibi bir ucundan girip çayırın öbür ucundan çıkıyorlar ama hızlarını alamıyorlar. Eve döndüklerinde hepsinin karnı ağrıyor. İşte böyle bir başları dönüyor. Mideleri bulanıyor filan. Yatağa düşüyor onlar Gözlerinde gözlükleriyle. Anneleri bu sefer iyice üzülüyor. Hay Allah ne oldu diye gidip işte Doktor Möy'ü arıyor. Doktor Möy de hemen yola çıkıyor ama gelirken bir bakıyor Mırnık Hanım'ın çantasının kenarı dişlenmiş. Vakvak teyzenin masa örtüsü kemirilmiş. işte Dehdeh Bey'in gazetesinin <gülüyor> Kutamda kupon kısmı gitmiş. Ondan sonra Gıtkı tanımın süpürgesinde koca bir gedik var. Yani farenin peynir sepeti bile dişlenmiş yani öyle bir durum doktor mu? tabi deneyimli de bir doktor olduğu için yolda bunlarla karşılaşın durumu biraz seziyor zaten. Gelip bakıyor işte diyor ki ya bir sorun yok şu gözlükleri çıkarın geçer. <gülüyor> gözlükleri çıkarıyorlar işte koyuncuklar iyileşiyor şey kuzucuklar iyileşiyor vesaire ama işte gidip tek tek şeylerden bu her türlü eşyasını kemirdikleri <gülüyor> diğer kişilerden özür diliyorlar. Ondan sonra da ee, artık bu hani yemek seçme problemleri de bir biçimde ortadan kalkmış oluyor bu maceranın sonunda. Ee, ya bir kere önemli bir konu bu e, konu yemek seçme e, konusu hı hı. çok önemli. Yani bilmiyorum yemek seçer misin? Ben seçmem sen niye seçtin? Hiç sanmıyorum. Değil mi? Ben daha rastlamadım öyle bir şeyi. Ee, ama Çocuklarda tabii olabilen bir şey. Mesela birçok çocuğun işte nedir o kereviz, prasa vesaire gibi şeyleri reddettiğini biliyoruz. Bu anlamda destek olabilecek de bir kitap. Eğlenceli bir yolla. Ya da Aynı... abur cubur yersen karnın ağrır ağır, mesajı. Ha o i̇şte noktada tabii yani. örneklerle verilmiş. Evet çanta kenarı, gazete e, köşesi Kupanı. gibi. E, o anlama da evet yani biraz aşırı yemekle ilgili uh -huh. de bir mesaj var. Çok haklısın. E, ve... E, Hani bu anlamda destek olabilecek bir Hı -hı. kitap. Ee, bu kitabın ya yani eğlencesinin yanında hani metnin eğlencesinin güzelliğinin yanında e, görselliği çok keyif verici. Yani bu kuzular işte bizim koyun rasılı çok severiz. Biz dolap kitap okuyucuları bilir, biz koyun rasıla bayılırız. Ama bu üç kuzucuk da bizim favori e, koyun kuzu tiplerimizin arasında evet. artık. Yani Patlak bu gözlü, pufidik gövdeli. Evet evet pufidik. Yani gerçekten pufidik. Bunlar yumuş yumuş kuzular yani bunlar. Çok şeker e, bu e, kuzu tipleri ama diğer tipler de çok iyi çalışılmış. Mesela e, Dehde Bey yani işte e, emekli e, bir, bir hani işte ne diyelim emekli bir yaşlı memur amca. yaşlı amca. Yani o köşesinde oturup gazete okuyor hakikaten. Mesela Mırnık Hanım yani Kokoş bir kedinin tipi neyse Mırnık Hanım'ın tipi evet, o yani. Kelebek camlı gözlükleri Evet ya var. inanılmaz çok keyifli o gözlükler zaten. Doktor de bana hep şeyi hatırlatır. Annemlerin anneannemlerin falan bütün eski ailenin Hı -hı. aile doktoru Doktor Rafet Bey varmış. Sürekli anılarını duyarım. <gülüyor> Onu hatırlatıyor bana görünce. Elinde yani, çantası doktor. Klasik doktor çantasıyla. Ya işte bütün bu yani çizgiyle bütün bu tipler çok güzel bir biçimde ortaya konulmuş. Yani hepsi birbirinden ayrı ve hepsini, yani sadece görsel olarak, e, yani bize bir hikaye anlatılmasa bile, bakıp bu resimden bir öykü üretebiliriz. Evet. O karakterle ilgili bir fikir evet. üretebiliriz ki bu çok Güzel bir şey. Çok başarılı. Ucu açık kitaplardan bu şey. da. Burada. Evet yani hikaye uydurmaya da çok müsait. Yani Dehde Bey'in işte tipi yani nereden emekliymiş diye konuşmaya başlayıp bir sürü hikaye üretilebilir yani belli ki Veli Efendi'den emekli yani öyle bir tip var burada. İşte bu Gıt Gıta'nın bakar mısın şaşkınlığına? Kolyesi yani Evet mı? kolyesi falan var. ...tam bir aile tavuğu... ...evet, <gülüyor> şey titiz... ...evet, çok şeker tipler... E, ...dolayısıyla kitap görsel olarak da çok e, besleyici bir kitap... ...içeriği e, kadar, metni kadar besleyici bir kitap... ...biz yine süremizin sonuna geldik... E, ...küçükte bir pay kazandık... <gülüyor> Evet ama e, şansımızı, zorlamayalım. şansımızı zorlamayalım. Ben sadece o duyuruyu tekrar yapmak istiyorum. E, çünkü çok önemli bence 6 Ağustos Dünya Çocuk Barış Günü için bugün ve yarın 30-31 Temmuz günlerinde Duden ve Doğa, Doğa Koleji işbirliğiyle düzenlenen atölye bunu çok önemsiyorum. E, kağıttan turuna katlanacak. Hedef 6 Ağustos için bin turuna katlamak. Aslında bunun çok güzel bir hikayesi vardır ama e, şimdi anlatamayacağız ne yazık ki. E, Nazan Tacer e, atölyeyi düzenliyor. 9-12 yaş arasında rezervasyonla ücretsiz katılınabiliyor. Numarada 0216 537 0537. Bugünlük de bu kadar. Evet hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir Dolap Kitap Şişin çocuk kitabı. hazırlayan Ermesuranlı, Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeya.